Dil ve sosyoloji alanlarında kaleme aldığı yapıtlar ve Fransızcadan yaptığı Balzac ile Victor Hugo tercümeleri ile tanınan Türk düşünür, yazar, tercüman ve sosyolog. Işık Doğu'dan gelir, kültürden irfana, mağaradakiler ve sosyoloji notları gibi eserleri kaleme almış olan Cemil Meriç, aynı zamanda sosyoloji profesörü Ümit Meriç'in babasıdır. Cemil Meriç, 12 Aralık 1916 tarihinde Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmüş bir ailenin çocuğu olarak Reyhanlı, Hatay'da dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli öğrenimini Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde tamamlamasının ardından İstanbul'da bulunan Pertevniyal Lisesi'ne kayıt olan Meriç, bu okulu bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı, İlk yazısı 1928'de Hatay'da yayımlanan Yeni Gün gazetesinde çıktı. Memleketi Hatay'a dönerek bir süre öğretmenlik ve tercüme kaleminde reislik görevlerinde bulundu. 1940 yılında tekrar okumaya dönerek İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Meriç, 1942 ila 1945 yılları arasında Elazığ'da, 1952 ila 1954 yılları arasında ise İstanbul'da Fransızca öğretmenliği görevinde bulundu. Daha sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi'ne geçen başarılı yazar, Burada yabancı diller bölümünde ve sosyoloji bölümünde dersler verdi, İlk yazısı, 1941 yılında İnsan Dergisi'nde yayınlandı, Honor de Balzac üzerine bir incelemeydi bu, 1943 yılında ise Balzac'tan bir yapıtı dilimize kazandırır. İstanbul Üniversitesi'nde Fransızca okutmanı olarak görev yaptığı yıllarda çeviri eserleri dilimize kazandırmaya devam eden Meriç, 1947 yılında 20. Asır adlı dergide yazarlık yapmaya başladı. Bir yıl kadar süren bu dönemin ardından 1953 yılında kısa bir süre için daha aynı dergide eserleri yayınlanacaktı. Gözlerindeki miyop rahatsızlığının artması sonucu 1955 yılında görme yetisini kaybetmesinin ardından, önce Cerrahpaşa sonra Paris'te Kensven Hastanesi'nde yapılan ameliyatların başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, olağanüstü çalışma ve üretme temposunu düşürmedi. 1964 yılında Batı düşüncesinin karşısına doğuyu çıkaran, Asya düşüncesinin önemini vurgulayan Hint Edebiyatı eserini yayımladı. Eser, bir dünyanın eşiğinde başlığıyla iki kez daha basıldı, 1964 yılında gözlerini tamamen kaybeden Meriç, bu durumun eserleri ve tercümelerini engellemesine izin vermedi, eserlerini öğrenci ve asistanları aracılığıyla kaleme aldı. 1974 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde ders vermeyi sürdüren başarılı yazar, bu tarihte emekliliğini vererek üniversite hayatını sona erdirdi. Fakat bu durumun çalışmalarının hızını kesmesine izin vermedi. Yıllar boyunca biriktirdiği bilgiyi kaleme alma şansı yakalayan Meriç, bu dönemden sonra artan bir hızla düşüncelerini kağıda döktü, 1942'de eşi Fevziye Hanım'la evlendi, 1942 ve 1945 yılları arasında mecburi hizmetini Elazığ Lisesi'nde yaptı, 1945'de oğlu Mahmut Ali Meriç, 1946'da kızı Ümit Meriç dünyaya geldi. Gençlik yıllarında Fransızcadan Honor de Balzac ve Victor Hugo tercümeleri yapan 20. asır, Yeni İnsan, Türk Edebiyatı, Yeni Devir, Pınar, Doğuş Gazete ve Edebiyat Dergilerinde yazıları ve çevirileri yayımlanan Meriç, Hisar Dergisi'nde, Fildişi Kule'den başlığı ile sürekli denemeler yazdı.